Meryem Suresi 98 ayet olup Mekke'de inmiştir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Kâthâya'in zikr rahmeti Zekeriya. Bu senin Rabbinin kulu Zekeriya'ya olan lütuf ve ihsanının anlatımıdır. O Rabbine gizlice seslenip şöyle niyaz etmişti. Kâle Rabbi inni ve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 وَإِنِّي الْمَوَالِيَ مِنْ عَاقِرًا مِنْ لَدُنْكَ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ Doğrusu ben arkamdan yerime geçecek akrabamdan ötürü endişeliyim.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 ''Nasıl olur benim çocuğum olabilir ki? Eşim kısır, ben ise bir pir-i faniyim.'' ve kad min ''Melek dedi, öyledir. Fakat Rabbin buyurdu ki, bunu yapmak bana pek kolay.''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 Ya Yahya, khud Wa Wa Yahya, kitabe var kuvvetinle sarıl dedik.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 Rasûl Ruh, ben dedi, Rabbinden sana gelen bir elçiyim. Sana tertemiz bir erkek çocuk hediye edeyim diye geldim. Kâlet Meryem,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 alayki haydi hurma dalını kendine doğru silkele üzerine taze hurmalar dökülsün min al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 قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْءًا فَرِيَّا يَا اُخْتَهَارُونَ مَا Onu kucağına alıp akrabalarına getirdi. Kız Meryem dediler. Sen ne tuhaf bir şey yapmışsın öyle.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 Beni peygamber olarak görevlendirdi. Nerede olursam olayım, beni kutlu, mübarek kıldı. Yaşadığım müddetçe bana namazı ve zekatı farz kıldı.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 Allah'ın evlat edinmesi olacak iş değildir. O bundan münezzehtir. Bir işi yapmak istediğimi şöyle olsun demesi kafidir. وَإِنَّ اللّٰهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ هَذَا صراطٌ <مستقيم> İyi bilin ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse yalnız O'na ibadet ediniz. Doğru yol budur. الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ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 وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا <نَبِيّا> Kitapta İbrahim'i de an. O gerçekten özü sözü doğru biriydi. Yani bir peygamberdi. اِذْ قَالَ لِأَبِيْهِ يَا أَبَتِهِ مَتَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عنك شَيْئًا Zamanı geldi babasına, babacığım dedi. Niçin işitmeyen, görmeyen ve sana hiçbir fayda sağlamayan bu putlara tapıyorsun? Ya abati inni kad min minel ilmi ma lam yâtike fettebi'ni fettebi ehdike sirâtan seviyyâ. Babacığım, sana ulaşmayan bir ilim geldi bana. Ne olur bana tabi ol da, seni dümdüz bir yola çıkarayım. Ya ebeti la Babacığım, sakın şeytana ibadet etme. Çünkü şeytan, Rahman'a isyan içindedir. Babacığım, bu gidişle o Rahman'dan bile bir azabın gelip sana dokunacağından ve senin şeytana hemdem olacağından ciddi endişe içindeyim. "Söyledi: "Arabın, senin Allah'ın, İbrahim, çünkü senin yeryüzünde hüküm sürdüğün ve milyonlarla yolculuk yaptığın yerlerde, Allah'ın Tanrı'ları Yoksa sen benim tanrılarıma sırtını mı dönüyorsun? Bu işten vazgeçmezsen mutlaka taşa tutarım seni.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 Hani ona Tur'un sağ tarafından seslenmiş ve özel konuşma için onu huzurumuza almıştık. <gülüyor> ve rahmet ve keremimizden kardeşi Harun'u da nebi olarak ona ihsan etmiştik. <gülüyor>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 Biz onu üstün bir makama yücelttik. Olaik aladin anaman Allahu alayhim min min durriyat Adam ve min ve min man hamalna ma'luhu ve min durriyat Ibrahim ve ve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 ve asla haksızlığa uğramayacaklardır. Cenneti bil kana Evet, onlar Rahman'ın kullarına gıyabi olarak vaat ettiği dünyadayken görmek sizin inandıkları adın cennetlerine gireceklerdir. Allah'ın vaadi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 Sonra da cehennemin çevresinde dizüstü çökmüş vaziyette oraya getireceğiz. ثُمَّ Sonra da her topluluktan Rahman'a isyan etmede aşırılık edenleri çekip ayıracağız. ثم لن نحن اعلم بالذين sonra o cehennemi boylamaya daha çok müstahak olanları elbette biz pek iyi biliriz wa in minkum illa waridaha wa in minkum illa waridaha kana ala rabbika hatman maqdiya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 وَاِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيْنَاتٍ قَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا خَيْرٌ Ayetlerimiz kendilerine açık açık okunduğu zaman o kafirler iman edenlere dediler ki bu iki cümleden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 saymaya gelmez Kul men kana fi ddalalati falyamdud lahum rahmanu madan hatta ma saa wa deki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 لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا Rahman'ın huzurunda, söz almış olanlar dışında, hiç kimse şefaat edemeyecek. وَقَالُوا اتَّخَدَ الرَّحْمَانُ Rahman evlat edindi dediler. Böyle diyen sizler,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 وَمَا يَنْبَغِي وَلَدًا Halbuki evlat edinmek Rahman'ın şanına yakışmaz. اِنْ كُلُّ Göklerde ve yerde kim varsa